Erguvani, Istanbul I am a cinematographer. Cinema And I walked away from New York City. And I walked away from everything that's Oh, I layan ve sunan Cüney Ce merhaba ben Cüneyt ben bugünkü konuğum Arcan Kesal Erğai istim onunla birlikte k To kiskiden dekalog yani onun dekalogunu konuşacağız Hoş geldin Arcan Hoş bulduk Cüneyt. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Sana da kolay gelsin. Değil Asıl çalıştıracağım bu programda. <gülüyor> <gülüyor> ee, Ercan Kesal'ı biliyorsunuz anlatmaya pek de gerek var mı yok aslında. Ama işte hem senarist hem oyuncu. Ama aslen doktor. Evet. Aslen öğrenci. Hayat öğrencisi. Evet. <gülüyor> Sosyal antro antropolojide <gülüyor> e, evet. doktora öğrenciliği sürüyor. Hayatta öğrenmeye ve uygulamaya devam Vallahi nasıl bu kadar şeyi bir arada iyi bir şekilde yapmayı başarıyorsun. Hayranlıkla izliyorum. Estağfurullah. Ama ben tabii şunu biliyorum. Aynı zamanda yazar. Yazarlığından hiç söz etmedim ya. <gülüyor> Şahane Onun de bir kitap yazdın. Perigazuzu. E, Senaristliğin içine onu şey yapıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> katıyoruz. Ama orada. Çünkü e, Perigazuzu da biliyorsun. E, aslında bir çeşit hani e, okuyucu okusun istemedim, seyretsin istedim yazarken hmm. diye bir sunuş var Perigazuz'un girişinde. Biraz e, tretman tarzında sanki baktığında e, hakikaten kamerayı e, e, kalemi biraz kamera gibi kullanmaya çalıştığım bir üslup. E, mı da e, yazarken bu şeyle yazıyorum doğrusu. Hı hı. Bu daha sonra yine onun kendi matematiği içinde başka bir yere evriliyor. Evet. Ve e, sinemaya yazarak girdiğimi bir kez daha söylemeliyim. Hı -hı. Yani benim bu yüzden hani 47 yaşında sinemaya e, nereden girdin ve nasıl bu yaşa kadar peki bir yerlerde gizlendin mi acaba filan gibi şeyler e, insan aklına gelir. Ben 47 yaşına kadar meğer hep sinemayla ilgili bir e, şey biriktirmişim. Bir, bir, bir torbayı biriktirmişim içine bir sürü şey koymuşum ve ondan sonra sanki o evet tamam artık şimdi yola çıkabilirsin e, cesareti vermiş bana bu yüzden hekimlik çok <gülüyor> şanslı bir biçimde e, sürdürdüğüm bir meslek hiç kimse bana e, başka bir meslekte bu kadar çok fazla hikaye bağışlamaz koşulsuzca ve karşılıksızca ve büyük bir şeyle özgüvenle size hiçbir şey Hiç kimse kendisini bu kadar e, derunini açmaz. E, hı hı. Bence bir senaristin, bir sinemacının e, en fazla ihtiyaç duyduğu şeyler. İhtiyacı kesinlikle bir yararcı şeyde düşünmüyorum ama hani oturduğunuz zaman kahramanlarınızı e, karakterini derinleştirmeye kalkıştığınızda işte bunlardan başka da sizin şeyiniz yok. Hı hı. E, dönüp bakacağınız bir malzeme var ve birikim yok işte bunlar e, sizi hı hı. E, zaten yararcı bakan insanlar bir yere gidemezler bence çünkü hı. yararcı baktığın zaman o insanın ruhunu hakikaten bir empati kurmazsan anlamazsın empati kurmazsan o deneyim olarak sende kalmaz zaten hı. kalmayacağı için de ondan bir yere evrilip bir sanat ürününe dönüşemez yani e, dolayısıyla Aslında zaten o, o hikayeler sizin eee kendinize daha içeriden daha e, derinden bakmanıza vesile olan şeyler. Evet. Yani e, en nihayetinde dönüp baktığınız kişi ya da olay kendinizden başka birisi de değil. Ama bütün bu yaşadıklarınız, bütün bu edindiğiniz deneyimler, bütün bu hikayeler her seferinde sizin kendinizle olan, e, kendinize olan cesaretle bakma yetisini e, şey yapıyor, artırıyor ve güçlendiriyor. Bence eninde sonunda hepsi yine kendinizle ilgili bir meseleye e, bağlı. Hı hı. Yani Ee, tamam dönüp baktığınızda en yakınınızdaki insan kendiniz ama kendinize bu kadar cesaretle bakmanızı sağlayacak ya da kendinizde daha önce fark etmediklerinizi fark ettiren bu derinlik, bu yetenek, bu algının yükselmesi de işte bu yaşadıklarınızın sonuç. Yaşadığınız, şahit olduğunuz, dinlediğiniz hikayelerin sonuç. Ee, bu yüzden... Şanslı olduğumu düşünüyorum çünkü hı hı. bu hikayelerle beslenmeye ve onları dinlemeye ve onlarla ilgili sonuçlar çıkartmaya kendime tekrar yeniden bakma ya devam ediyorum hı hı. Yazmayı çok önemsiyorum sinemada beni çok güçlü kıldığını hı hı. ve sinemaya çok daha cesur ve çok daha yetkin biçimde girmemi sağladığını biliyorum hı hı. Oyunculuğumu da buna bağlıyorum ben Yani Hı -hı. senaryo yazmayı nasıl yaz senaryo yazmayı nasıl okumakla, yaşamakla ve yazmakla öğrenmişsin. Ve böyle gerçekleştiriyorsam, oynamayı da böyle gerçekleştirebildiğimi Hı -hı. biliyorum. Çünkü ben bir metot bilmem, bir Hı -hı. eğitim almadım yani Hı -hı. Bir, bir karakterle ilgili bir profesyonel refleksi bende yok. Yani beni tiyatro sahnesine çıkarsanız bir elimi ayağımı nereye koyacağım bilemem, şaşırırım. Peki bir şey sorayım. Oyuncu koçu denilen bir e, kavramla karşılaşıyorum son zamanlarda hep. Yani nasıl birisi olduğu hakkında hiçbir fikrim yok ama evet. hiçbir oyuncu koçun oldu mu senin e, sana filmlerde yardımcı olan? Hayır. Olmadı? Hiç olmadı. En yakınımdaki oyuncu koçu eşim aslında. Yani benim eşim Aha. yıllardır... E, ...profesyonel oyunculuk yapan bir insan. Hı hı, nazan. Nazan. Nazan Kesal hani hem tiyatrocudur... ...uzun yıllardır tiyatroda... E, ...tiyatro yapmıştır. Hem oyunculuk hem yönetmenlik... ...yapmıştır ama... ...iyi de bir sinema oyuncusudur. Hani Minimalist sinemayı bilir. O oyunu küçültmeyi çok iyi hı becerir... Hı. ...bence. Ben çok severim onu. Ama mesela... E, ...setlerimin hiçbirisinde bulunmadığı... ...hani... O kendi başına bağımsız bir macera. Hı hı. Ee, ama bir oyuncuyu, e, izlediğimiz birisi bir filmdeki bir oyuncuyu e, oturduğumuz yerden e, eleştiriyoruz. Ve aynı yerlerden baktığımızı fark ediyoruz. Birbirimize böyle etkilediğimizi, birbirimizi de böyle e, birbirimizden etkilendiğimizi ancak o zamanlar fark ediyorum. Ama... Somut şöyle olsa böyle yap Ercan ya da ben böyle yaptım çok iyi oluyor gibi hiçbir şey konuşmuyoruz. Hı hı. Çünkü o kişinin hakikaten sette yönetmenle özellikle kurduğu ilişkinin de sonucunda ortaya çıkan büyülü bir şey. Hı hı. Ben kendi adıma şunu e, e, paylaşayım ama yani e, filmin genelinde senaryonun tamamında e, kendi dışındakileri de e, iyice anlayarak ve algılayarak Onun bir parçası olduğunu biliyorum. Ee, senaryonun tamamını okusam da vallahi oradaki metni birebir hiçbir zaman aktarmıyorum Aktaramıyorum zaten. Bu ezberimin iyi olmaması falan değil. Belki çok gayret edersem her şeyini de ezberlerim ama orada benim ağzıma nasıl oturuyor ve benim ruhuma, benim duygu durumuma o anda nasıl geliyorsa öyle davranmaya gayret ediyorum. Sahiciliğin ancak öyle ortaya çıktığını gördüm çünkü. Bu her yönetmen için geçerli mi? Ya biz aslında Kizokski'yi konuşacağız ama. <gülüyor> <gülüyor> evet. Yani Tayfun'la da, Tayfun Pirsilimoğlu'yla da, Nuri Bilge Ceylan'la da. E, Çalıştığım bütün yönetmenler. Mahmut Fazıl yani. Coşkun'la da. Evet. Üçünde de bu tarz sana o özgürlük alanı kendi ağzına uyan biçimde söyleme. Evet. <gülüyor> Bu üç yönetmen de sana uydu mu bu anlamda? E zaten ile çalıştığımız iki filmin senaryolarında ben de vardım. Aha, üç Maymun'da da, bir zamanlar Anadolu'da da. Bu yüzden zaten kendi yazdığım bir, de e, ha, şey <gülüyor> metni okumakla <gülüyor> hiçbir şey yoktu. Zorluk çekmedim. <gülüyor> Orada bir sıkıntı olmadı. Üstelik Nuri'nin çalışma tarzında da vardır. O hem elindeki senaryoyu bir kere çeker, alternatifini çeker. Sonra da varsa eğer sizin doğaçlamanızı da istersizler. Mahmut'ta çok iyi bir deneyim yaşadık Yozgat Bulus'ta Onur'un Senaydin hatırsın Gece'yi de e, Buna benzer bir deneyimdi Hep rahat ettim e, Tayfun e, Tayfun e, iyi bir senarist ve kendi Metinlerini de e, son, son derece e, Nasıl söyleyeyim e, noktasın virgülüne kadar e, Aslında hesabı verilmiş metinler yapar yazar, O da yazar sonuçta e, Yazdığı değil. için ha. Ama onu da galiba birçok sahnede kanına girdim kandırdım demeyeyim de bir de bunu görmek ister misin yaptım. Eyvallah. Sonuçta kurguda yönetmenin kendi tercihleridir. Evet. Böyle yaptım falan diyorum ama sen de iyi biliyorsun ki bir film baştan sona yönetmenindir. Bizler sadece onun o işini tamamlaması için orada bulunuyoruz o kadar. Tamam. Peki bizim işimiz ağır bugün. 10 tane filmimiz var. Genellikle burada bir tane film konuşuyorum şimdi katalog 10 tane film. 10 saat. Evet. Nereden başlasak? Ama önce şuradan başlayalım istersen. Kieślowski senin için ne anlam ifade ediyor? Onla nasıl tanıştın? Niye Kieślowski seçtin? Niye bu magnum opus'unu seçtin diyelim neyse işte. şimdi Lütfü Akat'ın anılarını okurken Lütfü Bey'in Işıkla Karanlık Arasındaki kitabında bir şeyden çok yakındığını fark ettim Lütfü Akat'ın ustası yoktu hı hı. Yani hasper kader bir filmin mali sorumlusu muhasebe sorumlusu iken film yarıda kalınca yapımcının ricasıyla filme bitirmek zorunda kalan Türk sinemasının bence en usta en köşe taşı yönetmenlerinden birisi olma yolculuğuna başlayan bir hmm. insan. İlahi bir Çok şey. ama tabii Kesinlikle. bundan kendisi de yakınıyor ama. Çünkü o tahmin edebiliyorsun birçok şeyi el ordamıyla ve tek başına öğrenmek zorunda kalmış. Hı hı hı. Aynı şey Metin abi içinde geçelim, Metin Eksan içinde geçelim. Bakar mısın Türk sinemasının en parlak, en önemli böyle e, adlarını her seferinde yeniden tekrarlamak durumunda olduğumuz iki insan ve şeyleri yok, ustaları yok. Yani hı hı. şeyden gelmemişler, setten gelmemişler, hı hı. usta çırak ilişkisinden gelmemişler. Günümüzdeki birçok sinemacı için de aynı şeyi söyleyebilirsin aslında. Hı hı. Bizi e, iyi temsil ettiklerini e, bildiğimiz. Hı hı. E, ben eninde sonunda film çekmek istiyorum. Tamam. Şimdi hı hı. oyunculuk yapıyorum. Senaryo yazıyorum. Sinemayı çok seviyorum. Başka şeyleri de yazıyorum ama e, sinema yapmak, sinemacı olmak aslında yönetmen olmaktan başka bir şey değil. Hı. Bunu biliyorum ve bu inşallah, dilerim eninde sonunda olacak. Olacak da ben de sette bir kamera arkası e, usta çırak ilişkisinden gelmiyorum ki hı hı. E, ve oyunculuğumu senaristliğimi yaparken e, sürekli kendimi kamera arkasında at, kamera arkasına atmaya çalışıyordum ben yani hı hı. Bir, bir, bir şey oradan bir e, hani onların rahli tedrisatından geçecek bir, bir yöntem olmalı ben buradan oynayarak değil sadece yazarak değil bir şeyleri e, de hızla öğrenerek çıkmalıyım duygusuyla hı hı. Peki film çekerken Şunu fark ettim de, Bütün yönetmenler kendilerini bir yönetmenin Öyle ya da böyle Ahvadı addediyorlar hı hı. Yani bir çeşit onun devamıymış Onun ardılıymış Ondan sonraki silsilenin bir parçasıymış gibi e, Algıladıklarını biliyorum ben Bunu itiraf etmeyebilirler söylemeyebilirler hı hı. Yani ben nasıl bir film çekmeliyim Ve nasıl bir yönetmen olmalıyım ki Kendimi bir silsilenin Temsilciler Bir geleneğin yani belki de uzantısı Olmalıyım. Yani tek başıma bir kutup ya da otor olmak tabii ki hmm. evla ama herhalde illa bir yerden başlamak durumdasın. Şiire başlarken evet. kendini hissettiğin şairler kuşağı olur. Hmm. Ve kendini orada tanımlamaya çalışırsın. Yani ikinci jehniyi çok seversin de Elif Cansever'e benzeyen şiirler yazarsın. Ya da Orhan Veli gibi daha böyle başka garip tarzı bir şiir yazarsın. Ya da klasik koş türü şeyler de yazabilirsin. Ben... Kişlovski'nin galiba e, ardılı ahvadığı, onu silsilesin, onu temsil ettiği varsa neyse o sinema bakışının devamı olmak istiyorum. Bunu bu rahatlıkla söyleyebiliyorum. Hı hı. Çünkü her seyredişimde onun filmlerini e, evet ben de böyle bir yaparsam e, buradan bakacağım. E, hı hı. Meselelere buradan yaklaşacağım. E, ben de böyle <gülüyor> sahneler, böyle planlar Ee, düşünüyorum falan gibi şeyler içime doğuyor benim hı hı. Birincisi bu ikincisi e, Tarkovski'yi de çok severim Berkman'ı çok severim çok etkilendiğim Çok önemsediğim Tabii ki çok yönetmen var ama Sadece çektikleriyle Değil konuştuklarıyla yazdıklarıyla Anlattıklarıyla da birilerini kendinize Çok yakın hissedersiniz Kişi dost ki benim adamım ya yani dünyaya aynı yerden bakıyoruz hı hı. Üstelik Adamı sağcı ve <gülüyor> mistik olarak da e, hani eleştirilerine ve e, suçlamalarına rağmen benimki gibi siyasal anlamda onu çok e, ayrı bir yerinde duran birisi olmama rağmen Hı -hı. ben kendimi politik olarak da ona çok yakın hissediyorum. Ben Biz... sağcılık nereden çıktığını çok evet. bilmiyorum. Belki ha. şundan çıkmış olabilir. Politik olarak angaje olmamıştır soldarnas. Aha. yani dönüşme hareketine bir de bunu sürekli konuşmaktan çekinmeyen ya da hmm. yeri geldiğinde bunu gizlemeyen birisi hmm. bu da enteresan şunu söylüyor yani benim sinemamın peşinde olduğu şeyler bu sizin politika olarak siyasa olarak adlandırdığınız, önemsediğiniz altını çizdiğiniz şeyler değil diyor Ben bana göre diyor insanların ortak değerleri keder, acı, coşku Üzüntü, ümit etmek, e, kıskançlık, hasetlilik. Ben diyor bunların e, insanların evrensel ve ortak ve kalıcı e, e, değerleri olduğunu biliyorum. Ve benim işim bunlarla diyor. Benim sinemam bunlarla. Ben buradan yola çıkarak e, sinema hı. yapıyorum diyor. Bu bana çok dürüst, çok e, böyle haysiyetli bir e, ifade olarak geliyor. Hı hı. E, dekalokları da burada eğer anacak olacak anacaksak eğer dekaloklara da e, biraz bakışı bu 1988 Polonyası. Hı hı. E, ve bir avukatla buluşuyor işte yani yolu onunla kesişiyor. Aslında belki de e, hakikaten filmin eee Onun filmografisinde böylesi bir dizinin böyle bir setin yer almasını hazırlayan o avukatla karşılaşması hı hı. O avukattan bahsederken ortak senaryoyu birlikte yazdıkları bu avukattan bahsederken o diyor çok konuşuyor yazmayı bilmiyordu diyor <gülüyor> <gülüyor> Ama diyor çok konuşuyor ve e, uzun saatler boyu e, Avukatlık da doktorluk gibi çok fazla hikaye ile karşılaştığın Galiba. bir meslek evet. Yani e, Nuri Bilge'nin üstelik de yazabilen bir doktorla karşılaşması evet. Nasıl bir evet. onun için büyük bir şansı Belki evet. Kicilovski'nin de evet. yazamıyor da olsa Konuşabilen bir avukatla karşılaşması evet. benzer bir şey olabilir e, Avukat söylüyor onu hmm. On emiri çekmelisin diyor Yani aslında bütün meseleyi başlatan bu laf ve 10 emirle ilgili ne yapacaklarını düşünüyorlar. On emir tamam her emire bir film mi yapalım? Bir film yapalım içinde 10 emir mi anlatalım? Hı hı. Ya nasıl yöntemli olmalı? Sonra kısa kısa senaryolarla, birer saatlik senaryolarla o 10 tane şey senaryo yazmayı ya karar veriyorlar. O zamanlar çok bu da garip, bu da enteresan bir bilgi. O zamanlar diyor yeni yönetmenler vardı ve onlara diyor bakanlık destek oluyordu. Hmm. Yeni senaryolar için. Benim ilk aklıma gelen yani kendi ilk bunu düşündüğümde yapmak istediğim şey. o Biz 10 senaryo yazalım 10 tane. 10 tane yeni yönetmene ben bunu vereyim. Hmm. Destek de alalım. Belki. Tabii her yönetmen, her genç yönetmen ilk filmini çekecek olan her genç yönetmende bu bir senaryodan bir film yapsın. Böylece 10 yönetmenin hı. önünü açayım. E, kendisi de bunları tanıdığını, bunların birçoğundan çok bir çok ümitli olduğunu da söylüyor. Hı hı. Fakat tabii tuhaf bir şey. Senaryolar bittikten sonra hiçbirisine kıyamadığını ve hiçbirisini vermek istemediğini fark ediyor. <gülüyor> <gülüyor> hiçbirisini de vermiyor. <gülüyor> e, bu çok hoş tabii. Sonra e, televizyon için bunları ancak yapabileceğini de bildiğinden 5 ve 6'yı bana diyor biraz para verin. Benim elimde böyle 10 tane senaryo var ama ben bize deneme sizin seyretmeniz için bir tanesini ya da iki tanesini çekeyim. 5'i çekeyim diyor müsaade ederseniz çünkü beşi çekmeyi çok istiyor. 5 için bana para verin. Sonra beğenirsiniz. Diğerler için de para verirsiniz. Ben diğerlerini de çekerim. Hıhı. 10 -hı. tanesini böylece çekeriz diyor. Ve süreç öyle başlıyor. Hı. Bu 10 emir e, genç yönetmenler için hazırlanan 10 senaryo ama kıyamayıp kendisinin çektiği 10 e, e, film haline dönüşüyor. E, dekalog için benim aldığım notlardan birisi yine çok ilginç gelen şey her birisi için ayrı bir görüntü yönetmeni çalışmış olmasına rağmen film dekaloglar bittikten sonra sanki hepsinin bir tek görüntü yönetmeninin çıktığını zannedersiniz. Hı hı bir tek Belki bu birisi iki, şey e, öldürme üzerine küçük bir film olabilir mi ikisini oynana adam mı, şey olarak mı çekiyor renk paleti falan olarak yani işte filreler kullanım 14 filreler bari doğru ama yine, hani baktığınızda ya bunlar bir bir bütün bir tek bir Büyükçe hı. bir film ve bir tane görüntü yönetme ile çalışmış galiba dedir çek e, açıdan e, öyle o zaviyeden bakılabilecek filmler Benim en çok etkilendiğim iki nedense işte Öldürme Üzerine ve Aşk Üzerine olan filmler. Öldürme Üzerine filmi ilk kez uzun yıllar önce tabii. Hemen sonra galiba Türkiye'ye çok da fazla gecikmeden geldi gibi hatırlıyorum. ve evet, o, o tarihlerde izledik ama e, festivallerde mi izledik? Valla FİTAŞ'ta sabah saat 10 küsur seansında. 5-6 tane seyirciyle birlikte. Birisi de Atıf Yılmaz'dı. Unutmuyorum hiç. Ön sırada oturuyordu. Niye öyle bir seansı seçti onu da bilmiyorum. De, filmi seyrettiğimizi hatırlıyorum ve dehşet biçimde çarpılarak oradan çıktığını düşünüyorum. Yani fena evet. ediyor filmin film insanı, Hakikaten fena ediyor. Yani evet. Öldürme üzerine küçük bir film. Ben şimdi bu program için filmleri tekrar serderken sinema versiyonunu seyretmedim. Sinema versiyonu Bir buçuk saat filan. Evet. Bir de televizyon versiyonları var Bunun hepsini işte 55 dakikalık falan o versiyonlarını izledim. Ya hatırlamıyorum şu arada ne fark var ama yani yine çok çarpıldım. Yine çok canı acıttı. E yani insanın şey daha acayip geliyor. E, idam etmek e, bir tür psikolojik rahatsızlıkla ya da başka bir nedenle birisini öldürmekten ...daha da tuhaf geliyor... ...bir insana idam etmek. Orada işte toplumsal anlamda... ...bizim adımıza diyor... ...bizi de işin içine katarak... ...bir kurum var... ...bizim adımıza diyor öldürme kararı veriyor... Biz, ...sanki biz de oradaymışız gibi diyor... ...asıl karşı çıktığım şey de tam bu diyor... ...Szlovski... ...yani biliyorsunuz mahkeme kararlarını... ...nihai karar okunurken... ...yargıç Türk Milleti adına... ...okur karar kararı... Hı hı. Aynı hikaye demek ki Polonya hukukunda da mı var? Kiştoski'nin takıldığı yerde tam orası. Sen diyor benim adıma niye bir başkasının öldürme imza, şeyini, e, kararın altına benim imzamı atıyorsun? Benim adıma karar veremezsin. Ben karşıyım buna diyor. Bu kadar net. Hı hı. Bu, bu bana çok doğru geliyor. Yani hukuk meselelerinin tartışılması, hı hı. suç suçlu kavramları, hı hı. vicdan, bu e, Bu herhalde avukat senaristlerden birinin avukat olmasının, hukukçu olmasının da e, çok işe yaradığını gösteriyor bize. Ee, bildiğim kadarıyla da oradaki cinayet sahnesi, e, iki tane cinayet var biliyorsunuz. Birisi genç adamın taksi şoförünü öldürdüğü sahne. Ee, adaletin çocuğu öldürdüğü sahne var. İki tane cinayet var diyor. Ee, katilin çocuğun şoförü öldürdüğü Taksi öldürdüğü cinaye sahnesi 7 dakika sürüyor. Çocuğun idam sahnesi 5 dakika sürüyor. Korku filmleri uzmanı bir Amerikalı Kiştavski'ye... ...sinema tarihini en uzun cinayet sahnesi rekorunu kırdınız demiş. Yani bir önceki 1934'te Amerikalılar yapmışlar. Bu ondan 16 saniye daha uzunmuş. <gülüyor> yani rekor bunda. 7 dakika kadar süren uzun bir ödürme sahnesidir o. Çocuğun asılma sahnesi de 5 dakika sürüyor. O sahnenin çekimlerinden bahsederken ilgimi çeken bir anekdot var. Hazırlık yapıyoruz. Sahneyi sanat yönetmeni, asistanlarım, kameraman hazırlanıyoruz diyor. Oyuncular falan mı diyor. Fark ettim ki herkesin el ayağı titriyor diyor. Ben de e, e, elimin titrediğini ve kendimi iyi hissetmediğimi, abi ağzımın kurulduğunu falan fark ettim. E, hazırlıklar bitmiş olmasına rağmen o gün çekmedik diyor. Vazgeçtik diyor o gün. <gülüyor> <gülüyor> Sediği iptal ettik. Ertesi gün sabah tekrar e, yeniden başladık hazırlıklara. Ve öyle çektik diyor sahneyi. Yani e, bir şeyi kopya etmek, öldürme olayının neticede... E, Bir şey, taklit ediyorsun yani bir şey yok. Ortada bir gerçeklik yok. ona rağmen ruhlarımızda bıraktığı etkiyi düşünürsen e, hakikaten bu e, idam meselesine, öldürme meselesine e, serin kanlılıkla, rahatlıkla, soğuk bakmak diye bir şey olamaz herhalde. bu Hı -hı. Ve tuhaf biçimde film 1989 yılında e, idam meselelerinin Tartışıldığı bir yıl gösterilmiş Polonya'da ve hükümet 5 yıl bütün infazları durdurmuş filmden sonra. Bu da bana çok iyi geliyor. Hı hı. Yani bu hassasiyet, filmin böyle bir şeye sebep olabilmesi, hı hı. bu tartışmanın fitilini ateşlemesi, orada yer alıyor olması. Enteresan şeyler tabii. Evet çok ıı, sanatın doğrudan doğruyu hayatı etkilemiş olduğu bir örnek o zaman yani evet. Politikayı değiştirmiş ise başlı başına gerçekten de o saniye izlerken insan ıı, yani tamam öldürmek her, her zaman korkunç ama yani hiçbir duygu beslemediği bir takım bir insana bir takım Hı. görevliler işte itekakka bir yere getirip boynuna ipi geçirip altındaki işte ...yere... ...açıp... Falan. ...bütün bunların yapılması bunların mekanik bir şekilde... ...yapılıyor olması... Işte, e, ...hakikaten akıl almıyor... ...neyse ya, yani tabi burada büyük bir yönetmenlik... ...ve oyunculuk becerisi olduğunu da söylemek lazım... ...yani çok, çok gerçekten çok etkileyici... ...keza yani o taksi şoförünün... ...öldürülme sahnesi de o... Evet. ...orada çok... E, ...şimdi Ticlovski'nin cesaretliği de şöyle bir şey... ...kurbanla değil... Ee, katille özellikle şaşırıyor bizi. Hı hı. Kurban bir taksi şoförü ama pislik bir herif yani. Hiç hı. sempati duyu, duydurtmuyor bize o adamı. Karısına karşı kötü, müşterilerine karşı kötü. Her şeye karşı işte dikizce işte kızların bacaklarına bakıyor bilmem ne yapıyor falan. Gayet sevimsiz bir adam olarak çiziyor. Ee, bize hazırlıyor aslında o biraz. Evet. Seyirciyi biraz birazdan karşılaşacağı o sınava, gibrazdan gireceği sınav için hazırlıyor aslında Kiştorski bizi. Evet. Adama karşı iyice dolmamızı filan bilinçli olarak sanki evet. bekliyor ve sonra işte buyur diyor bak işte böyle evet. bir şey başlıyor. Buna rağmen yani bu adamı öldürmek ne kadar yani ne kadar akıl almaz evet. bir canavarlık. ve Öte yandan da katilin ne kadar insani bir e, gerekçesi var aslına bakarsan. Gerekçe demeyelim ona ama şöyle bir şey var şimdi. Çocukluğundaki kız kardeşini kaybetmiş. Oradaki suçluluk duygusu hayatını değiştirmiş adamın. Başka birisine dönüşmüş. İşte bir arkadaşıyla içki içmişler. Sonra arkadaşı da kız kardeşinin ölümüne neden olmuş. Traktörüyle yanlışlıkla ezmiş kız kardeşini. Bundan dolayı birlikte içki içtikleri için suçluluk duyuyor. Ve adamın değişmesi, dönüşmesi ve sonunda bir canavara dönüşmesi. Belki kendi kendisini yok etmeyi isteği, arzusu. Onu cinayete götürüyor falan. Yani böyle kuruyor öyküyü ama işte ben yani çok da şey, riskli konular bunlar yani. Hı hı. Ee, şiddetin suçlanmasıdır diyor benim filmde yapmak evet. istediğim. Asıl ben kimsenin hani e, tarafında olmadım diyor. Ne katilin ne adamın haklı ya da haksızlığı üzerine hı. değil de şiddeti diyor ben e, suçladım. Şiddetin e, e, altını çizdim şeyleri e, dekalogların hani biliyorsun bütün e, şeyleri bir sanki e, e, bir, kameranın rastgele seçtiği e, adamlardan birisinin kader seçtiği bir kahramanın peşine düşüp onun hikayesini takip et, ediyoruz gibi Hı -hı. başlıyor her seferinde ya Hı -hı. ve bu bunlar biliyorsunuz değişik E, filmlerdeki kahramanlar bir sonraki filmde diyelim e, kapıyı çalıyor, şeker ödünç alabiliyor. Geçerken hmm. e, arka taraftan onu görebiliyoruz. Bir başka filmde ona rastlıyoruz. O da hmm. şeyde de yapar onu. E, e, kırmızı beyaz ve mavide de buna hmm. benzer şeyler hmm. Oradaki bir kahraman bir başka filminde hmm. görürüz. İşte motosikletiyle hmm. geçer gider oradan filan. Bu öldürme üzerine filmde avukatın kendini e, suçladığı bir bir e, Sahne olarak da kendini gösteriyor. Çünkü onun organı çocuğun ipi eline sardığı bir sahne var böyle onunla uğraştığı bir yer. Oradan avukat geçiyor gidiyor aslında. Hmm. Çok sonra hatırlıyor onu ve kendini çok suçluyor. Doğru ben de o sırada oradaydım. Çünkü, ben de o sırada oradaydım ve ona diyor müdahale etmedim. Müdahale edebilirdim. Değiştirebilirdim. Bu Tuhaf bu. Yazgımızla olan ilişkimize dair de çok enteresan bir bakış açısı. Yani hı hı. biraz kaderimizden başka da yaşayacak bir şeyimiz yokmuş gibi de bir şey veriyor. Hı hı. Ama bunun içerisinde hala şeyleri yapabileceğimize dair de bir ümit vaat ediyor. Hı hı. Bu hassasiyeti kazanmamız gerektiğini, dönüp e, ihmal ettiğimiz şeyleri bir kez daha gözden geçirmemiz gerektiğini. Hı hı. Aslında birbirimizi seviyor, birbirimize zaman ayırıyor gibi gözükürken hiç Gözükürken hiç de öyle şeyler yapmadığımızı tuhaf kendi yalnızlığımızın içinde boğulup gittiğimizi falan söyleyen bir adam. Hı hı. Ee, bu yüzden bana çok kıymetli geliyor. Kader yani, meselesi zaten çok temel temalardan biri Kişlovski'nin. Değil mi? Yani şeyde o, o, o. işte Veronika da da Veronika'daki hikaye aslında bu 10 emirdeki hikayelerden bir tanesinden çıkmış Hı -hı. gibi. Tarihsel olarak hangisi? Daha önce tam şimdi bilemiyorum ama Hı -hı. orada da şarkı söylerse sonra... ölme ihtimali olan bir kız var. Bu On Emir filmlerinden. 9.sunda mı ne? Veronika'da da öyledir Hı -hı. ya şarkı söyler ve o bir tanesinde yani bir Veronik şarkı söylemeyi seçer ve övülür. Birisi Veronik şarkı söylemekten vazgeçer Hı -hı. ve yaşar. Tarkovski'nin bir cümlesinde nostaljiyi tarif ederken şarkı e Rastladığım o açıklama biçiminin aynısını e, Kiştoski'de de e, gördüm. E, hani geçmişte yapabileceğimiz halde yapmadığımız hmm. e, e, ya da değiştirebileceğimiz halde değiştirmekten imtina ettiğimiz e, geçip gitmiş artık e, bir takım şeylere karşı duyulan kederdir diyor nostalji. Özlem değildir. Bu bizim şeydeki Kişlovski'nin sözünü ettiği ve hani yapabilirdim orada olsaydım değiştirebilirdim diye çırpınıyor avukat. Oradaki kederi bence Tarkovski de hisseden birisi. Onun meselelerinden de birisi bu. O onu nostalji nostaljiyi bir çeşit özlem değil. Bunlardan dolayı duyulan bir pişmanlığın kederi. Bu tür e, melankoli. Evet. Olarak da tarif ediyor. ya yani bence aynı paralel işte, tanımlar var ikisinde de. Valla hmm. e, bu e, bu, niye bunlar hani e, ilgimizi çekiyor? Yani neden benim e, bunlar benim de meselelerim gibi yaşıyorum, hissediyorum. E, suçlan onu eleştirmişler ya. Du, insanların duygularına e, oynuyorsun. Öldürme üzerine bir filmin eleştirelinin birisi bu. ...insanların e, duygularını e, etkilemeye çalışıyorsunuz. E, hani bir çeşit aslında. E, Mesleğim bu diyebilir de. çok enteresan bir şey söylemiş yani sanat, o. Sanatla Duygular mı diyor hitabe duygulara hitap ettiğimi söylüyorlar. E tabii ki duygulara sesleniyorum. Başka neye seslenecek seslenecektim ki? Duygulardan başka ne var ki? Eee Allah aşkına ne daha önemli? Bence sadece duygular önemli. Onlara sesleniyorum ki insanlar da karakterlerimi sevebilsinler ya da ondan nefret etsinler. Seyredenler de karakterlerle aynı şeyi hissedebilsinler. Evet, ee, yani. yani sinema yapma e, yani? şeyle ilgili de aslında bir aforizma yani onu iyi açıklayan bir aforizma. Yani hani sanat sonuçta bu değil mi biraz da yani? Duygularımıza seslenmek zorunda değil mi? Yani sadece beynimize seslenen bir sanat olabilir mi? Tamam beynimize de seslensin ama yani sadece beynimize sesleniyorsa bilim yap kardeşim. yani ne ben Başka bir şey yap. Makale yaz. Ama evet. Hikaye yazmak ya da roman yazmak ya da filmi çekmek başka bir şey. Ya da şiir yazmak. Çukulara dokunmuyorsan <gülüyor> diye dokunacaksın? Evet. Peki burada bir es vermiş gibi olduk. Zaten 32 dakikadır e, nefessiz konuşuyoruz. The Big Name of e, Dekalog için yazdığı eserlerden dinlemeye başlayalım bir tanesini. 94.9 Açık Radyo'da Erguvani İstimbot programındayız. Ben Cüneyt Cebenoğan. Konuğum Ercan Kesal ile dekalog adlı 10 filmlik televizyon. <gülüyor> Nesi diyeyim? <gülüyor> Magnum'un opusuna evet. Evet. konuşuyoruz. Kişlowski'nin... E, Modern insanın e, trajedisini en iyi anlayanlardan bir, birisi olduğunu düşünüyorum. En iyi anlayan insanlardan birisi olduğunu düşünüyorum. Ve Polonya'nın da, Polonya halkının Polonya'da yaşananların da buna çok uygun bir besiyeri e, teşkil ettiğini düşünüyorum. Doğrusu bunları e, e, çok enteresan bir gözle e, sakince ama derin bir acıyla, iç sızısıyla izlediğini ve buradan filmlerini yaptığını Hı. tahmin ediyorum. Konuşmalarından onu röportajlarından söyleşilerinden, yazdıklarından onu çıkartıyorum. E, katılıyorum ona. E, en büyük derdimiz diyor aslında sürekli yalnızlıktan şikayet edip e, ve her seferinde yeniden daha fazla yalnız olmaya gayret etmemizdir diyor. E, <gülüyor> yani neyden en çok korkuyorsunuz diye birine sorduğunuzda hemen size yalnızlıktan korkarım. Yalnız kalmaktan korkarım diye cevap verir büyük bir çoğunluğu ama diyor hepimiz diyor ısrarla e, restoranın en dip köşesinde e, etrafında hiç kimsenin olmadığı bir masa e, işte evin en uzak yerinde kendinize ait bir koltuk ya da iş yerinin kimsenin görmediği başka bir alanda yaşamak gibi sürekli kendimizi diyor ya da oturduğumuz evler e, biliyorsunuz hepimiz artık böyle bir site yaşamı hijyenik yaşam içerisinde. Evet sürekli yalnızlıktan şikayet edip sürekli daha çok nasıl yalnız kalabiliriz, tek başımıza kalabiliriz, kalabiliriz peşinde koşan adamlar olduğumuz açık. Bu eee yani bu gözlemin şurada destekleyici olabilir. Toplumlar geliştikçe ve ya işte refah seviyesi arttıkça gerçekten de yalnızlık yalnızlık alanın çok daha fazla oluyor. Yani eee yoksullar çok daha iç içişe şöyledir. Elbette ki daha az mekana sahip olmalarından da getirdiği bir şey. Yalnızlaştık şu dediğiniz gibi daha atomize olmak. Evet. Öldürme üzerine bir filmdeki kahramanların da temel e, özelliği bu. Hepsi çok yalnız aslında. Hı hı. Ee, yani e, ve yalnızlaştırılan e, her gördüğümüz kahraman sü, sürekli aslında tek başına yalnız e, ve yalnız, de, ve yalnızlığa da mahkum bir hayatı sürdürüyor şeyi var hemen. Hı hı. İşte, görüyorsunuz bunu. Yoksa adamın hani e, Şoförün hani çok böyle masum ya da masum değil fark etmez. Birlikte gezmeye ne dersin diye bir teklifte bulunuyor. <gülüyor> o markette çalışan kıza. Hmm. Kız burun kıvırıyor ve gidiyor yani bu kadar aslında. Hmm. Ya da film seyretmek için giden delikanlı film nasıl deyince ona hiç bakmadan kötü diyen bir gişe görevlisi var. Zaten kimse yok kapattık falan da diyor yani bir temas etmeye, birlikte olmaya ya da konuşmayı sürdürmeye dair bir mecali yok kimsenin. Bir başkasıyla bir şey konuşmaya, onun hikayesini paylaşmaya dermanı yok. Ne vakti var, ne isteği var, ne hevesi var, ne de böyle bir gayret var. hiç Bu çok e, trajik bir şey, çok acıklı bir şey. E, bu yüzden bu e, Bu insanlardan beklenmedik e, gayri insaniye şeyler, e, hareketler, e, tuhaf kriminal e, eylemler e, mukadder yani. Buradan başka bir şey çıkmaz. Buradan sağlıklı doğru bir, bir şey yaşa olmaz ki. E, ve garip bir biçimde bunları geçmişte e, yakın dönemde üstelik hani bizim yaş kuşağımızın çocukluğunu ve ilk gençliğini düşündüğünde hala mektup yazabilen, Değil mi hala birbirini ziyaret eden birbirini fütursuzca ya da hiç sorgusuzca evinde aniden gidip gelebilen filan böyle bir rahatlığı olan insanlar iken şimdi bilmiyorum hatırlıyor musun en son ne zaman kimden mektup aldın? <gülüyor> <gülüyor> öyle mektup yok Posta kutuma benim galiba son 5-6 yıldır Ya da belki daha fazla Faturalardan başka bir şey gelmiyor Tabii canım benim için de öyle Bu, bu, bu Modern zaman trajedisinden Doğru bir şey beklemek e, Fazlasıyla e, iyimser bir şey e, Bu yüzden bu yalnız insanların yani e, Kendi kaderi dışında hiçbir şeye karar veremeyen e, insanların e, bir yerde yolları kesişiyor. Biri katil, biri maktul oluyor yani. Tam tersi de olabilir de. Hı hı. E, bu yüzden birinin yanında yer almak, birinin haklı ya kavramları dışında bunu fahş etmek, bunu söylemek, haber bunun altını çizmek daha doğru. Kiştoski'nin yaptığı da o. Yani şiddeti ve sebebini ve kökenini gösteren, oraları işaret eden, oralardan haber veren bir yönetmen bence. Hmm. Gerçi ben, e, hı hı. evet şey, iki düzlem iki tane şiddet eylemi var ya filmde, işte bir, iki tane cinayet dedik, e, demiş zaten Kijlaz ki. Birincisindeki Yani e, O Yabancılaşmış delikanlının Cinayetindeki Daha kişisel ve psikolojik bir şeymiş gibi geliyor bana Toplumsaldan çok Yani hani kız kardeşi yaşıyor olsaydı O kaza olmamış olsaydı O kayıpla baş edemek zorunda kalmamış Ve o edememiş Olmasaydı Böyle bir noktaya gelmeyecekti o çocuk diye düşünüyorum. Yani çünkü katillik, e, cinayet gerçekten vahim bir şekilde e, dengenin bozulmuşluğunu gösteriyor. Psikolojik dengenin. E, fakat sistemin sistematik bir şekilde, sistemik bir şekilde insan öldürmesi o başka bir şey. Evet dediğin toplumsal eleştiri bu. E, Var tabii filmde ama hani öyle çok net mi ondan emin değilim. Yani e, yani o tezgahtar kızın e, saçlarındaki beyazları ayıklarken filmde de iş yok <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> demesinde apatik hali. E, bilmiyorum yani onlar bir toplumsal eşli sayılabilir mi çok emin değilim. O mesafeli uzak birbirimizin hikayesine kaygısızca duruşumuz, kayıtsızca duruşumuz hı hı. daha doğrusu. Onların eleştirisi ya da onlara dair bir şeyler söylüyor. Bu arada cinayet de var. Hı. Her iki devletin cinayeti ve hı hı. hukukun cinayeti ve işte çocuğun, gencin cinayeti. Ama orada tabii benim bir başka filmle de örneklendireceğim bir yer var. Avukat Bir yerde filmin ikinci yarısına sonlarına doğru galiba cezaevi aracına bindirilirken e, yüksekçe bir yerden e, katil gence seslenir ismiyle ve selam der. Yani merhaba gibi hmm, hmm, bir şey yapar. Hmm. Çocuk bir bakar gerçek döner bakar sonra da iter arkadaki muhafızlar şeyin içine girer. Şimdi daha sonra... E, Niye konuşmak istediğini onunla, niye ona hikayesini anlatmaktan çekinmediğini ve e, o ilişkiyi nasıl sürdürdüğünü anlatır delikanlı ve o olayı hatırlatır. Hı hı. Yani o küçücük bir şey, o, o merhaba ondaki bütün meseleyi aslında ortalığa dökebilecek. insan insanı dedir. çıkartmıştır evet. ortaya ondaki. Şimdi bizim Bir Zamanlar Anadolu filminde ikide bir şey sorulur görüyorum ben bazen. Söyleşilerde de, eleştiri yazılarda da Bazı kritiklerde de evet. Doktor Otopsi raporunda Katilin Katillerin daha doğrusu Cesedi diri diri Gömdüğü gerçeğini niye sakladı? Hı hı. Evet, niye sakladı? Söyle ok. evet. <gülüyor> Bu, o ki Bu Kişlovski'nin şeyiyle çok benzeşiyor Şimdi onu daha iyi anlıyorum ben Ya Ya Doktordan sigara istemişti bu filmin ortalarında bir yerde. Bir sigara versene dedi. Doktor da ona sigara vermeye hazırlandı. Araptan istedi sigarayı verecekti. Yakıttı hatta uzatacaktı. Hı. Komiser de hak etti mi o ki niye veriyorsun ki filan dedi. Sigarayı veremedi doktor. Hı hı. Birlikte arabaya bindiler. Bindikleri ilk anda katil çok hafif kısık bir sesle sağ ol dedi. şeye Doktora. Hatta Fırat'ın o seslendirmesinde Sağol'u kim? böyle Çok kısık bir sesle Sağol dedi. yani Sağol bana yaptığın bu e, cesaretli iş için sigara vermeye gayret ettin en azından. Sağol dedi. Vallahi Valla doktor o Sağol'un karşılığını verdi aslında. Otobüsü raporunda. E, bana kalırsa. Hmm. E, tamam bir patolojik iyilik hali bir bürokrasiden e, sistemden intikam alma hali var. Hı hı. böyle bir gayret var bir patolojik iyilik şeyi var çabası var tamam ama bazen çok basit bir sebep sizin çok radikal şeyler yapmanıza şey yapabilir hı. hazırlayabilir ona böyle bir zemin hazırlayabilir Ben bu avukatın merhabasıyla katilin savunu <gülüyor> aynı düzlemde düşünüyorum birimizin hı. hayatlarına Ee, çok uzaklaştırılıyoruz Sistem Yaşadığımız çağ böyle bir çağ Bizi atomize ediyor Hı -hı. Şizofrenik bir e, Toplum hale dönüştürüyoruz Giderek daha ne kadar küçülebiliriz ki 8-10 kişilik 15 kişilik Ailelerden amcalarla kuzenlerle Yengelerle yaşadığımız ailelerden 3'e 5'e sonra da 2'ye indik Çocukla İkiler şimdi birer, boşanmalar %47'ye ulaşmış. Var, Demek var, var. ki iki kişi de artık yaşayamıyoruz. Hmm. Kimsenin bir başkasına tahammülü kalmamış. Hmm. Daha fazla bir insan giderek ne kadar bir tekleşip yalnızlaşabilir Allah aşkına. Bizden daha fazla ne istiyor ki bu sistem? <gülüyor> tamam işte alıyoruz, harcıyoruz. Kredi kartlarımızı zamanında ödüyoruz. Arabalarımızı alıyoruz. Yeni evlere, yeni taksitlerle giriyoruz. Bizi küçük kutuların içerisine yerleştiriyorlar. Onlar için büyük paralar ödettiriyorlar bize. Ateşehir'e gelip görmek ister misin? Nerelerde yaşadığımızı. <gülüyor> bir şeyler var. Bir ara bir... Nerede rastladım bilmiyorum ama... Tavukları yerleştirdikleri küçük kutular var. Işıklarla falan yönetiliyor ve onların Hı. daha çok... Daha fazla yumurtlamalarına... Gün e, sayısını artırıyorlar evet, değil mi? Evet bizim bu büyük sitelerdeki hayatlarımızın da o tavuklara çok benzediğini falan düşünüyorum. <gülüyor> ee, şey, ışıklarımıza da bir süre sonra karar verirlerse <gülüyor> olağanüstü bir şey olur, yumurtlamaya başlayabiliriz yani bir süre sonra. Ee, bu eleştirilerin, bu bu kaygıların e, neticesinde e, Kislovski filmlerini e, kuruyor, yapıyor, bunların peşine düşüyor. Öldürme üzerine bir film de böyle bir film. Dekaloglar e, Büyükçe bir stadyumun içinde diyor birbiriyle bir şekilde bir değişik vesilelerle karşılaşan birçok insanın hikayesinin geçtiği bir dizi film gibi düşünmüştük diyor. Hı hı. Ve biraz önce de söyledim kamera bir kahramanın peşine düşüyor ve onun hikayesinin. Çünkü herkesin bir hikayesi var ve herkesin hikayesi dinlerseniz eğer çok kıymetli diyor. Hı hı. Ve herhalde bu evrensel bir şey on emir meselesi. Hı. Hala şeyini koruyor bence. Evet, geçerliliğini koruyor. En temel şeyler işte öldürmek. Evet. Ne bileyim ben işte aşk. aşk evet. <gülüyor> yani kiminle nasıl ilişki yaşadığını. Aşk üzerine <gülüyor> filmden belki bir beni çok etkileyen bir yerinden de hmm. bahsedip meseleyi belki yavaş yavaş da kapatacağız galiba öyle gözüküyor. Evet ee, Aşk üzerine filmin bir yeri de çocuk teyzesine halasına alınır. Tanrı'yı sorar. Ee, var mı ya da arkadaşının annesi arkadaşın var. Annesi mi? Ona bakan bir, bakan birisi evet, galiba. Değil mi? Ona bakıcılık yapıyor. Çocuk itimhanede büyümüş. büyümüş. Yine evet. öyle birisi, bir evet. arkadaşının annesi galiba. Evet. O, onun cevabı da şeydir hatırlıyorsun değil mi? Gel bir kucakla der. Çocuk gider hmm. kucaklar onu. Ee, sıkıca sarar. Ne hissediyorsun şimdi diye sorar çocuğa. Çocuk da Sıcaklık e, iyilik yani şefkat der Hah işte bak Tanrı o der hı hı. O, e, Biraz buradan Bakan bir adam bu Kişilovski Bu meselelere hı hı. E, Bu beni çok etkiliyor ve çok Hoşuma gidiyor doğrusu e, Galiba e, e, Onun ahvadı ah ardında Olmayı <gülüyor> <gülüyor> o, o, o yolculuğu O e, silsilenin devamı olmayı sürdüreceğim İnşallah, inşallah. Ee, tanrı e, İnancı var mı yok mu Ben çok hani filmlerden bir şey çıkartmak zor Bir kader bir hani Böyle olmasaydı böyle olabilirdi Hayatın bambaşka Yönlere akabileceğine dair Tesadüflerin önemine dair falan Bir şeyler var ama Ama filmlerinde dediğim gibi mistik bir şeyler de var Mesela bu 10 Emir'de Bir karakter var Her filmde hemen hemen hepsinde olmasa da Gözüken bir <gülüyor> Türk Melek gibi. Özellikle ilk filmde çok belirgin bir şekilde var. Hani oğlunu kaybeden bir... O geliyormuş var. biliyorsun setlere. Biliyor musun onun hikayesi? Hayır bilmiyorum. Çok kısa söyleyeyim onu. Haluk. <gülüyor> Biz film çekerken bir adam bizi gelip sürekli seyrediyordu diyor. Yani geliyor seyrediyor. Yoruluyor sonra gidiyordu falan diyor. Yani bize acıyordu ya da bizi merak ediyordu diyor. Hı -hı. Tamam mı? İki filmde yokmuş o. Sonra ben onu atmadım diyor. Bütün 2 ve 7de yokmuş galiba pardon 7 ve 10'da yokmuş diğerlerin hepsinde varmış bunu buna ilham veren şey ise bir başka e, hikaye bunu sanat yönetmen ona bir şeyden bahsediyor bir meseleden bahsediyor ee, bir senarist e, bir başka yönetmenin filmlerini seyrederken ise bir, bir başka yönetmenin bir filmini seyrederken ya diyor filmin mezarlık sahnesinde e, siyah takım elbisesi adam çok iyiydi diyor Yönetmen diyor ki hangi sahne şu yok diyor öyle birisi nasıl olmuş ben gördüm diyor adam diyor geldi mezarlı hazırla girdi sonra da kameranın önden geçti ve gitti diyor ee, yönetmen acaba hakikaten böyle bir şey var mı diye bakıyor yok böyle bir şey Aa. Ee, var diyor ısrar ediyor bu şey sennarist bir Ya da bir eleştirmen olabilir hmm. Bunu da ısrar ediyor Çok iyi de hem de işte. çok iyi oynamış adam diyor yani Nasıl diyor böyle bir şey düşündün i̇yi, yani Çok iyi öyle bir adamın Siyah takım elbiseli mezarlıktan böyle geçip gitmesi Öyle bir adam yoktu diyor Adam 10 gün sonra ölüyor Bunu söyleyen Var olduğunu iddia edin evet. Sonra bunun Aslında meleği ya da şeytanı gördüğüne dair Bir kanı oluşuyor Aha Yani Azrail'i görmüş siz a bir galiba. Geçerim. Galiba. Bu Kistovski böyle şeylere de hani kıymet veren de birisi. Evet. İlhamı yaratan bu. Evet. Yani böyle biri ne ben filmlerde kullansam hazır biri de geliyor sürekli seyrediyor kendine iş edinmiş. Ama ona ilham veren bu a, olay. A, ee, Zaten e, o adam en çok Azrail'i çağrıştırıyor öyle. Evet, yani, ölümlerle ilişkisi olan evet, bir. Evet. evet. evet hikayesi Geçim. o biraz. Enteresan. Peki e, istersen burada noktalayalım. Pryzner'den Pryzner'in bu filmler için yaptığı bir e, parça daha dinleyelim. Bunların adları yok yani sırayla numaralı oldukları için ben de e, böyle sunuyorum. Evet bugün e, Erguani botta konu Ercan Kesal'dı ve onunla Kijlovski sinemasına özellikle de işte Dekalog e, filmlerini konuştuk. Çok çok teşekkür ediyorum sağlasın. Ben teşekkür ediyorum Jane kolaylıklar diliyorum sana. sağ. Ol. Erguvani, I am a cinema, a Sinemasal sohbetler Cinema sal And I walked away from City. And I walked away from everything that's good. Oh, I a cinema, If you